656. konunun devamı, kendileriyle iyi geçin, onlara gereken ilgiyi göster, dedi. Hz. Ebu Bekir de, ey babacığım, güç ve kuvvet ancak Allah sayesindedir. Şu anda bana ağır ve büyük bir vazife yüklenmiştir. Allah'ın yardımı olmazsa onu taşıma gücüm yoktur, dedi. Sonra da içeri girerek yıkandı. Çıktığında onlar da kendisiyle gelmek istediler. Bunu kabul etmeyerek, siz kendi yollarınıza gidiniz, dedi. Halk kendisini karşılayıp HZ, peygamberden dolayı başsağlığı diliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir bu şekilde Kabe'ye varıncaya kadar ağladı. Orada abasını omuzuna atarak rüknü ü Yemani'yi istilam etti. Arkasından da yedi şav, bir tavaf, yaptı. Ondan sonra da iki rekat namaz kılarak evine döndü. Öğleden sonra yine Kabe'ye gitti. Tavafını yaptıktan sonra Darun Nedve'nin yanına oturdu ve zulüm gören, bir şeyden şikayetçi olan veya hakkını aramak isteyen bana gelsin, dedi. Ama hiç kimse çıkmadı. Halk Mekke valisini hep hayırla yad ettiler. Sonra ikindi namazında halka imamlık yaptı. Namazı müteakip halkla vedalaşıp Medine'ye döndü. O senenin haç mevsiminde bizzat kendisi geldi. Hacı Ayfreyt için ihrama girdi. Medine'den ayrılırken yerine Hazreti Osman'ı vekil olarak bırakmıştı.